Özel bir şirket tarafından gerçekleştirmesi planlanan proje 174 bin metrekare alana 300 yat kapasiteli bir liman projesi. Change.org Taksim Fethiye Körfezi'ne dokunma adresindeki kampanyada projenin körfezin turizminin taşıma kapasitesini hiçe saydığı söyleniyor. Kampanyada verilen diğer bilgilere göre Fethiye Körfezi için çevresel etki değerlendirmesi raporu gerekli değil kararı verildi. Proje dosyasında belirtildiğine göre yaklaşık 440 adet kazık çakılarak iskeleler inşa edilecek. Toplamda 45 bin metrekare alan kazıklı ve yüzer iskeleler, dalga kranlar, kara tarafında ise marina servis ve hizmet yapıları, kafe ve restoranlarla doldurulacak. Proje deniz ve kara alanları olmak üzere toplam 174 bin metrekare kaplayacak. Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği, marina'ya neden karşı olduklarını şu şekilde açıklamış. Bilimsel raporlar, Fethiye Körfezi'ni kirleten dört nedenden biri olarak marinalar ve tekneleri belirtmekte. Körfezin öncelikli olarak temizlenmesi gerekliyken, bu yeni marina projesiyle körfez tamamen yok olacak ve geri dönüşü de mümkün olmayacak. Fethiye Körfezi, nesli tehlike altında olan birçok tür için ev sahipliği yapan, Çalış kuş cennetini de barındıran Fethiye körfezi yapılacak olan marina'nın arttıracağı insan kaynaklı baskı sonucu olumsuz yönde etkilenecek. ÇED dosyasında projenin yapılacağı alanda otopark ve ulaşımla ilgili hiçbir çözüme rastlanmadı. Fethiye son yıllarda nüfus artışı ve artan turizm nedeniyle trafik sorunuyla karşı karşıya yapılmak istenen marina ile bu sorun daha da artacak. Bakanlıkla ilişkileri bilinen, istediği yasal değişiklikleri hızlı ve kolay bir biçimde yaptırabildiği kötü örneklerle deneyimlenen bu şirketin dolgu yapılmayacak, yapılsa bile gerekli izinler alınacak sözüne bizler güvenmiyoruz. Fethiye Körfezi kıyı ve deniz biyolojik çeşitliliğine sahipken bu projeyle yok olacak deniyor. Kampanya Change.org Taksim Fethiye Körfezi'ne dokunma adresinde. İstanbul Teşvikiye Mahallesi sakinlerinin eski Marmara Üniversitesi Nişantaşı kampüsünün yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kalması için başlattığı imza kampanyası sürüyor. Change.org Taksim Kepçeni Çek adresindeki kampanya bugüne kadar 18 binin üzerinde kişi imza atmış. Teşvikiye sakinleri İzmir depreminin ardından bile çalışmaların devam etmesi üzerine sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda 1999 depreminde Teşvikye Mahallesi sakinleri bu araziye sığınmışlar. Ağaçlık yeşil alanı ile bu arazi Teşvikye mahallelerinin akciğeri, deprem toplanma alanımıza Toplu konut ve AVM istemiyoruz deniyor kampanyada. Teşvikye sakinleri taleplerini ise şu şekilde ifade etmişler. Arazi içerisindeki yeşil alanların belediye tarafından derhal koruma altına alınması deprem toplanma alanı olarak belirlenmiş arazinin deprem toplanma alanı olarak kalması, araziyle ilgili mahkeme süreçleri sonuçlanıncaya dek yıkım ve hafriyat dahil inşaat işlerinin durdurulması, teşvik yerliler olarak bu arazinin gelecek kuşaklara miras olarak kalmasını sağlayacak doğru bir kararın alınması. Kampanya Change.org Taksim Kepçeni Çek adresinde. İstanbul'dan bir diğer kampanyayla devam edelim. Tuzla ilçesi sakinlerinden geliyor. Tuzla'da kimyasal sanayinin yoğun olması nedeniyle hava kirliliğinin yaşandığı belirtilmiş kampanyada ve gerekli tedbirlerin alınması talep ediliyor. Change.org Taksim Temiz Hava Temiz Tuzla adresindeki kampanyada şu ifadelere yer verilmiş. Tuzla ağır ve kimyasal sanayinin çok yoğun olduğu bir yerleşim. Normalde bir şey olması gerektiği gibi olsaydı Tuzla halkı zehirlenmezdi. Ama şu an yeterince tedbir alınmadığı, denetleme yapılmadığı, ağır cezalar uygulanmadığı ve sorunun kaynağı belirlenmediği için çeşitli kimyasal atıklar yüzünden solunum yoluyla zehirleniyoruz. Gece saatlerinde, mesai bitimlerinde, hafta sonları özellikle bu gazı soluyoruz. Deri sanayinin orada bulunan göletinden Tuzla'daki arıtma tesisine çekilmiş bir hat var ve gölette biriken Tuzla'nın sanayi işletlerinin Atığını bu hattan Tuzla ileri biyolojik arıtma tesisine veriyorlar. Ve bu hattın geçtiği bölgeler yoğun gaz ve tehlike altında. Ayrıca Tuzla çevresinde Marmara Denizi ağır kimyasallarla dolmuş durumda. Sadece deri ve diğer sanayilerin değil zaman zaman başka tesislerden de çeşitli gazlar havaya karışıyor. Ve Tuzla halkı sürekli bu gazları soluyor. Kampanyada gerekli denetimlerin yapılması, sorunun kaynağının belirlenmesi ve